Cemaatte kılınan dört rekatlı bir namazın dördüncü rekatına yetişen bir kişi yetişemediği üç rekatı nasıl kılar? Tek başına tamamlayacağı rekatlarda hangisinde zammı süre okur, hangilerinde okumaz? Teşekkür ederiz demişler. Evet. E, tabii ki biz daha sonra imama yetişecek kişiye ne diyoruz? Mesbuk diyoruz. Evet. Mesbuk e, ne yapacak? Yetiştiği rekatı. Yani bir rekata yetişmek için de ne yapması lazım? O rekatın en az rükûnda yetişmesi lazım Ama Diyelim ki rükûnda yetişti. O rekat hangi rekat olsun? Dört rekatlı bir namazın dördüncü rekatı ise hı hı. o zaman ne yapmış oldu? İmam dördüncü rekatı kıldığı için o da imamla birlikte dördüncü rekatı ne yaptı? Kıldı ve selamladı. İmam selamladıktan sonra bu kişinin kaç rekatı var geride? Üç. Üç rekatı var. O zaman ne yapacak? Ayağa kalkacak. Ayağa kalktı. Peki kalktığında bundan sonraki okuma şekli nasıl olmalı? Okuma şekleri sanki namaza ilk defa başlıyormuş gibi. Gibi. Yani ne yapıyor namaza başlayan? Sübhaneke okuyor. Euzü Besme'le çekiyor. Fatiha okuyor. Sonra da ne yapıyor? İlk namazının ilk rekatlarında ne yapıyor? Bu şekilde okuyor. Sonra Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure değil mi? Böyle yapıyor. Yani kendi ilk rekatıymış gibi hareket edecek okuyuşlarda. Ama hangi rekat aslında o? Kişinin kaçıncı rekatı normalde? Bir rekatı imamla kılıyor. İkinci, kıldır, ikinci rekat oluyor ama birinci zaman, rekatmış gibi. O zaman rükû okumasını ilk rekatmış gibi yapacak sanki. Yani Sübhaneke, Ağuz-ü Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure. Peki rükû secde kaçıncı rekat? İkinci rekat i̇kinci olduğu rekat. için oturacak, oturacak tahiyyat. Peki tahiyyattan ayağa kalktı. Normalde namazının kaçıncı rekatı? Üç, üçüncü rekatı ama buna göre okuyuş şeklini ilk rekatlarıymış gibi i̇kinci hareket rekat İkinci oluyor. rekatı. O zaman ne yapacak? Yine Fatiha, Zamm-ı Sure. Rüku secde. Üçüncü rekat olduğu için ne yapacak? Ayağa kalkacak. Dördüncü rekatta da ne kaldı? Sadece Fatiha. Sadece Fatiha. Bu şekliyle rüku secde ve kade-i ahire namazı tamamlayacak. Yani kılamadığımız namazları baştan, kılamadığımız rekatları baştan ne yapıyorsak sonuna kadar o şekilde, o şekilde icra edeceğiz. Yani kıraat kısmını öyle yapacağız.